Hem biz onlara merhamet edip kendilerindeki sıkıntıyı giderseydik Yine de gerçekten azgınlıkları içinde bocalayıp duracaklar. An olsun ki onları bedirde azap ile yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve. Ona yalvarmıyorlardı. Nihayet onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın ki onlar onlara içinde... zabış onlar Ümitsizliğe düşmüş kimselerdir. ve Halbuki o, sizin için kulakları ve gözleri ve o kalpleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz? ve Hem o, sizi yeryüzünde yaratıp yayandır. Ve ancak onun huzuruna toplanacaksınız. <gülüyor> ve yine o, hayatı veren ve öldürendir. Gece ile gündüzün ihtilafı ardarda gelmesi de ancak ona aittir. Hiç akıl erdirmez misiniz? Hayır. Onlar da öncekilerin dediği gibi dediler. Dediler ki öldüğümüz ve bir toprak ve bir kemik yığını haline geldiğimiz zaman mı? Gerçekten biz mi yeniden diriltilecek kimseler olacakmışız? Yemin olsun ki biz de daha önce atalarımızda böyle tehdit edilmiştik. Bu Kur'an evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. Ey Resulüm! De ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, bu yer ve içinde bulunanlar kimindir? Allah'ındır diyeceklerdir. De ki, hiç ibret almıyor musunuz? De ki, yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? O müşükler yine, bunlar Allah'ındır diyecekler. De ki, o halde Allah'ın azabından sakınmıyor musunuz? Ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, her şeyin melekutu, iç yüzü ve idaresi elinde olan ve kendisi himaye eden, fakat ona karşı kimsenin himaye olunması mümkün olmayan kimdir? Bunlar hep Allah'a aittir diyecekler. De ki, öyleyse asıl siz nasıl büyüleniyorsunuz ki Kur'an'a sihirdir diyorsunuz? Hayır. Biz onlara hakkı getirdik. Fakat şüphesiz ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilah da yoktur. Eğer öyle olsaydı her ilah elbette kendi yarattığı ile kendi bildiğine giderdi. Ve mutlaka onlardan bir kısmı diğerine üstün gelirdi. Allah onların isnat etmekte oldukları vasıflardan münezzehtir. <gülüyor> Görünmeyeni, ve görüneni hakkıyla bilendir. Şirk koştukları şeylerden tek yücedir. O rabbim ma fi'l Muhammed de ki: Rabbim eğer onların tehdit edilmekte oldukları şeyi mutlaka bana göstereceksen o halde Rabbim beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma. Ey Resulü! Şüphesiz ki biz onlara vaat etmekte olduğumuz azabı sana da göstermeye elbette gücü yetenleriz. Kötülüğü daha güzel olan bir şey ile def et. Biz onların isnat etmekte oldukları vasıfları en iyi bileniz. <gülüyor> Ve de ki Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Rabbim. <gülüyor> onların yanında bulunmalarından da sana sığınırım hatta <gülüyor> iza Nihayet onlardan, o müşriklerden birine ölüm geldiği zaman Rabbim beni geri gönder. Umulur ki ben terk ettiğim dünyada salih bir amel işlerim der. Hayır, doğrusu o sadece boş bir laftır. Onu söyleyen kendisidir. Artık onların önlerinde tekrar diriltilecekleri güne kadar Hiçbir şekilde dünyaya dönemeyecekleri bir perde olan kabir hayatı vardır. Sura üflendiği zaman artık o gün aralarında ne soy sop kalır ne de birbirlerine bir şey sorarlar. Artık sevap cihetiyle kimlerin tartıları ağır gelirse işte onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. men fi cehennem Kimlerin de tartıları hafif gelirse işte onlar da kendilerine hüsrana uğratanlardır Cehennemde ebedi olarak kalıcıdırlar Ateş onların yüzlerini yalar Ve onlar orada dudakları ateşten büzülerek Dişleri sırıtmış bir haldedirler Allah onlara buyurur ki ayetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz değil mi? Onlar şöyle derler Rabbimiz bedbahtlığımız bize galik geldi de dalalete düşenler topluluğu olduk. Rabbena fa zalimun. bizi buradan çıkar. Artık bir daha küfre dönersek o takdirde gerçekten kendi nefsimize zulmeden kimseler oluruz. ve la Allah onlara buyurur ki: Yıkılıp gidin kesin orada sesinizi bana konuşmayın. min faghfir lana wa Çünkü kullarımdan bir zümre vardı ki Rabbimiz biz iman ettik. Artık bizi bağışla. Bize merhamet buyur. Sen merhametlilerin en hayırlısısın diyorlardı. Halbuki siz onları eğlence edindiniz. Ta ki onlar ile alay etmeniz size beni anmayı unutturdu ve siz onlara gülüyordunuz. <gülüyor> Şüphesiz ki ben sabretmelerine karşılık bugün onları mükafatlandırdım. Gerçekten kurtuluşa erenler ancak onlardır. Allah inkar edenlere Yeryüzünde seneler adediyle ne kadar kaldınız buyurur. Onlar bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. Artık o sayanlara hesap tutan o meleklere sor derler. Allah şöyle buyurur: Ancak pek az kaldınız. Eğer gerçekten siz biliyor olsaydınız. abasa, Sizi ancak boşuna yarattığımızı. Ve gerçekten siz bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? İşte gerçek hükümdar olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O kerim olan arşın Rabbidir. Ve Kim Allah ile beraber hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha yalvarırsa artık onun hesabı ancak Rabbinin katındadır. Şu şüphesiz ki kafirler kurtuluşa ermez. Muhammed de ki Rabbim bağışla, merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.